Diğer bir ayette de Cenab-ı Hak, Zümrüt söylesin, olsun ki biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik buyuruyor. Yani neden bir misal almak istiyorsun? Kendi haline ne şekilde bir mizan etmek istiyorsun? Kur'an'da onu bulursun. Hatta İbn Abbas r.a. o kadar Kur'an kimliğini taşınıştırdı ki bir misal olarak veri, benim diyor devem kaybolsa diyor, ben de Kur'an'a bakarak diyor devemin nerede olduğunu bulurum diyor. Demek bu Kur'an bizde kalbi alaka istiyor. Kalbi alaka kadar kendisini açıyor. Oku diyor ondan sonra. Yani kalbi alakamız kadar Kur'an okuyabiliriz. Ondan sonra insanın Cenab-ı Hak nefsane hayatına dönüyor. Nasıl nefsi kendisine rüşvet veriyor. Nasıl nefsi kendisine pay çıkartıyor. Ve bu şekilde nefsini palazlandırıyor insan. Akıbeti felakete gidiyor. İnsan var ya buyuruyor Cenab-ı Hak Rabbimiz imtihan olarak mal verdiği zaman bu benim gücümle oldu der bana ikramdır der şımarır bu malı ben kazandım der her şey faili mutlak Cenab-ı Hak önünü açmazsa senin o imkanı vermezse nereden kazanacaksın sonra o sana verilen imtihan olarak Cenab-ı Hak buyuruyor. senin için o verilen hayır mıdır şer midir kimi için mal büyük bir hayır oluyor büyük bir nimet oluyor Ebu Bekir radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Ebu Talha vesaire. Cenneti derecesini arttırıyor. Ne şekilde oluyor? Riyazat halinde kullanıyor malı. El mülkü lillah, mal Allah'ındır diyor. Malı riyazat halinde kullanıyor. Yani kifayet miktarı kadarla tatmin oluyor. Komünist sistemde mülk toplumundur. Kapitalist sistemde mülk fertlerindir. İslam'da ne fertlerindir ne toplumundur el mülkü lillah mülk Allah'a aittir kul onu muayyen bir zaman için tasarrufçusudur o kadar onun için Cenab-ı Hak verdiği zaman bunu kendisine bir ahiret sermayesi olarak telakki edecek ben bununla nasıl Allah'ın rızasına kavuşabilirim Allah beni önemsedi der buyuruyor ve Allah beni önemsedi bundan zenginlik verdi onun için Allah ne verdiyse infak etme Cenab-ı Hak infak edin buyuruyor. İnfak edin, kendinizi kendi tehlikeye atmayın buyuruyor. Yani maddi manevi bütün imkanlarını zayi edip dünyaya dalıp nefsane hayata dönüp kendi tehlikeye atmayın buyuruyor. Ahsenu buyuruyor. Bir müminin her şeyin en güzel olması. İbadeti en güzel olacak, muamelatı en güzel olacak, mesleğini mesleğinin erbabı olacak, mesleği en güzel olacak. Allah muhsinleri sever buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak zarif insanı, güzel insan istiyor, seviyeli insan istiyor ki cennetten anlayabilsin, cennete layık hale gelebilse. Bir sanat sergisinde sanattan anlamayan bir kimseyi gezdirmezler, dolaştırmazlar. Hatta sanattan anlayan kimseyi gezdirirler, onların fikirlerini sorarlar. E Cennet de Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir sanat harikası. Buna kalbin teşne haline gelmesi lazım. Cenab-ı Hak illa men atallah bir kalbin selim buyurur, Kalbi selim gelir. Cenab-ı Hak'la ruhani bir alaka kurmuş. ustata ermiş. Cenab-ı Hak'ka yaklaşabilmiş. Duyuşları artmış. Niçin dünyaya geldi, niçin yaşıyor, kimin mülkünde, yolculuk nereye, bunun farkında olanlar. Onun altında gelen ayette Cenab-ı Hak zıttının ifade buyuruyor. Malın var, varlık var, saltanat var vesaire var. Cenab-ı Hak onu da azaltıyor imtihan olarak azaltıyor o da eğer nefsani hayatının mağlubuysa Allah beni önemsemedi der o malın azalması kendisi için nimet olduğunu farkında olmaz o malın azalması kendisi için belki büyük bir nimet, daha çok Allah'a dönecek daha çok Ya Rabbi sana sığınıyorum diyecek sırf mal değil her şey öyle Bizim İmam Hatip'teyken bir hocamız vardı, çok süratli hareket eder. bazen çocuklar silgiyi saklarlardı, dersi şey yapmak için. Ceketiyle silerdi tahtayı. Hareketliydi çok. Koşarak geldi, koşarak giderdi. Hiç boş vakti yoktu. Aman oğlum derdi, ben ikindi namazından sonra camimdeyim derdi, gelin orada anlamayanlara ders vereyim derdi. Bu kadar hareketliydi. Felç geldi vefatına yakın. Baktım zor adım atıyor. O koşan insan zor adım atıyor. Şöyle ben bakmışım kendisine bir hayrette Yok oğlum dedi, sakın öyle bakma dedi. Ben hayatımdan çok memnunum dedi. Eskiden dedi biliyorsun ben koşardım dedi. Şimdi her adımda Allah diyorum, Ya Rabbi diyorum kaç sefer diyor. Velhasıl Allah'tan gelen imtihan olarak her şeye razı olabiliyor. Bu benim hakkımda hayırdır. Eslem tülli rabbil alemin. Bu İbrahim aleyhisselamın Cenab-ı Hak halini bildiriyor. Devamlı cenab teslim halinde. İşin ötesini, maverasını biz göremeyiz. Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresinde Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam bir hadisi var. Hızır Aleyhisselam üç tane hadise gösterdi. Musa Aleyhisselam dehşet kaldı. Hayret etti. Bunu nasıl yapıyor dedi bir Allah'ın bana tavsiye ettiği bir kişi dedi. Çünkü orada Musa Aleyhisselam bir dünya nizamına akılla gidiyordu. Fakat orada Musa Aleyhisselam gördü ki sonunda aklın bir kifaysiz olduğunu olan üç hadise karşısında aklın toparlayamadığını aklın hikmetini bulamadığını aklın kifaysiz olduğunu görünce rahatladı, huzur buldu ve Hızır Aleyhisselam'da ayrıldı. Velhasıl Cenab-ı her hadisede bizim bir teslimiyet esnem tü Ya Rabbi teslim oldum halinde olmamızı arzu ediyor kanaat zengin olabilmek her şeyde kanaat zengin olabilmek güç kuvvet geliyor bazen güç kuvvet zararlı oluyor güç kuvvet zarara gönderiyor sesi güzel oluyor sesini nerede kullanacak biri Kur'an bülbülü oluyor öbürüne sahneye çıkıyor Allah'ın verdiği nimet, her nimet Allah'ın verdiği bütün nimetler iki uçlu piçak gibi. Dikkat etmezsen ekmeği keseyim derken elinin damarlarını kesersin. Yine insanın Cenab-ı Hak zaafını bildiriyor yeni gelen ayette. Hayır diyor, doğru siz yetime ikram etmiyorsunuz diyor. Cenab-ı bizde yetim talakkesini geliştirme, diyargamlığı geliştirmek istiyor bizde. Yani kendimize ne kadar, bizim dışımızdaki ne kadar. Cenab-ı kimseye yetim yaratmayabilirdi. Muanyen yaşa geldikten sonra anasını babasını alabilirdi. Güneşin, ayın o periyotta şey olması gibi öyle bir kaide koyabilirdi insan ömrüne. Yani Cenab-ı Peygamber Efendimizi e yetim gönderiyor. Yetim hakkını bir duyarlılık istiyor. Yani niçin bir bize Cenab-ı merhametimiz artacak vicdanımız temizlenecek temiz bir vicdan sahibi olacağız yetime ikram etmiyorsunuz buyuruyor Sır o maddi ikram da değil aynı zamanda manevi ikram yetime yetiştirmek güzel bir Allah'ın kulu olması yani kimsenin kimsesi olmak sahip sizin sahibi olabilmek ona ayrı bir ikram edebilmek yetime çünkü onun bir tarafı yok yani cenab ı Hak en çok Kur'an'ın Rahman ve Rahim esmasını bize bahsediyor. Kendisinin merhametini, kulun da merhametli olmasını. cenab Hak öyle bir merhamet tecelleri, kendi merhametinden ibret almamız lazım. Hayvanlarda bile cenab Hak bir merhamet telakkesi içinde, orada fıtrî bir merhametlik var. Bir kedi beş yavrusu olsa, aman süt vermeyeyim hassiz kalayım demiyor, beşine de süt veriyor. Diliyle temizliyor. Boynundan tutup onu muhafazada bir yere götürüyor. O kedi. fıtratını var gidiyor. Peki bizim ne kadar merhametli olmamız lazım? Cenab-ı Hak, merhameti bu dünyadaki bütün mahlukatının merhametine yüzde bir tecellisi Cenab-ı Hakk'ın merhameti. Burada Cenab-ı Hak hayır doğru siz yetime ikram etmiyorsunuz diyor. Yani yetime tutup bir çikolata vermek de ikram değil. Ey tam vakıflar kurulmuş ecdat. Yetimler vakıfları kurulmuş. Çünkü yetime bakmak ömür boyu bir çiledir. Onun çocuk hali çiledir, gençlik hali çiledir, evlilik hali çiledir. Sonra sahip olmak çiledir. Gene bak bu diğer gamlar girmemizi istiyor. Lütfen bayramda ona bir elbise almak kafi gelmiyor hizmet edeceksin. Ondan yoksulu yedirmeye birbirini teşvik etmiyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yoksulu yedireceksin. Ondan sonra bunu arkadaşlarına kardeşlığına teşvik edeceksin. Allah sana ne şekilde ikram ediyor? Envai ikram ediyor. Bir türlü yemek de sana Cenab-ı Hak vermiyor. Bütün mahlukatı sana seferbetmiş durumda. Tavuğunu, koyunu, şeyini, toprağını vesairesine. Allah sana bu kadar bir ikram halinde, sen ne kadar ikram halindesin? Yedirmen de kafi değil, yedirdiğin gibi yedirmeye de teşvik edeceksin. Cenab-ı Hak böyle istiyor. Hep diyargamlı ki kul inceleyecek, cennete layık hale gelecek. Yani hamhallat bir kalple, kaba bir kalple Cenab-ı Hak cennete kulunu demek ki arzu etmiyor girmesine. Hassaslaşacak kalp. Bir röntgen haline gelecek, tanıyacak karşısındakini. Bakara Resulü, sen onları simalarından tanırsın Cenab-ı Hak buyuruyor. Helal haram demeden de mirasını obur gibi yiyorsunuz buyuruyor. Tabii o zaman o müşriklerin halini bildiriyor. Helal haram üzerinde de hassasiyet olmamıza, haramda şifa olmadığına, İbadetlerde haram, kerahatler hantallık yapar. Manevi duygularımızı köreltir. Helale harama da çok dikkat etmemiz lazım demek. Helal haram demeden oburca yiyorsunuz mirasları buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere dikkat etmemiz lazım. Onu helalinden kazanmak. Ağzımıza girenin, ağzımızdan çıkana dikkat et diyor büyükler. Ağzımıza girenin, yani bir gıda rejimi veriyor, manevi gıda rejimi veriyor. Helalden olmasına dikkat edeceğiz ki ibadetlerimizde feyiz olsun, hantallık olmasın. Bazı hadis-i haram parayla yapılan ibadetlerin vücuda bir hantallık ve yani kabul olmadığını bildiriyor. Hatta haram paranın zekatı yoktur. Haram paranın da zekattan çünkü kendisinin malı değildir. Ammenin malıdır. Bunun neticesini bildiriyor Cenab-ı Hak. Malı diyor aşırı biçimde seviyorsunuz diyor. Halbuki insan göre şu Marmara Denizi altın olarak verirse dünyada kalacak. Ebu Zer radıyallahu an sahabenin en fakirlerinden o tavsiyelerde bulunuyor. Bir diyor malın diyor, üç tane ortağı vardır diyor. İnsan diyor mal benimdir der mı diyor. Bu iki ortağını unutur diyor. Sen diyor bu üç ortağın en akıllısı ol diyor. Birinci ortak hakikaten sensin diyor. İkinci ortağın diyor kaderdir diyor. Onu ne kadar kullanıyor, ne kadar senin olacağını bilmiyorsun diyor, kaderdir diyor. Üçüncü ortağın da ölüm ne zaman gelip çatacak onu da bilmiyorsun diyor, mirasçılarındır diyor. Üç ortakla beraber geziyorsun diyor. Benim bir devem var diyor, bu devemi diyor şimdiden de akıllı, bir mal sahibi oldu. diyor. Ben diyor devemi diyor şimdiden diyor, gönderiyorum ki de beni de cennette öbür tarafta karşılasın diyor. infak ediyorum buyuruyor. Bellahasıl Cenab-ı Hak bir günün başlangıcından başlıyor. Gecenin örtmesinden başlıyor. Bir muhasebe bir tefekkür halinde. Ondan sonra o ilahi azap kamçılarının, gadab-ı kahri ilahiyenin tecelli ettiği kavimlerden bunları düşün diyor Cenab-ı Hak. Niye diyor bu kavimlere böyle bir kahır tecellisi oldu. Ondan nefsani hesaplardan bahsediyor. İnsanın gafil olacağı yetimler, açlar onlara şey oluyor. Ondan sonra da bir psikolojik bizim iç dünyamızın yapısını bildiriyor. Malı ne kadar çok seviyorsunuz buraya?